Günaydın, mutlu sabahlar, iyi bayramlar. Şüphesiz herkeste tatlı bir bayram telaşının olduğu bugün ilk kampanyamızın muhatabı Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg. Yeni Özgür Politika tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Facebook'ta Kürtlere ait sayfalara sansür uygulamasına son verilmesi. Yeni Özgür Politika gazetesi diyor ki, dünyadaki tüm halklar gibi Kürt halkının da ifade özgürlüğü vardır. Fakat Kürtler, Facebook'un Türk hükümetinin istekleri doğrultusunda Kürtlere ait sayfalara özellikle baskı uyguladığını düşünüyorlar. Son zamanlarda BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de dahil olmak üzere, Önde gelen Kürt politikacıları ve aktivistlere ait sayfalara uygulanan sansürde ciddi bir artış var. Ayrıca Rojava hakkında yayın yapan Kürt aktivistler de kendi sayfalarının silindiğini belirtiyorlar. Avrupa'nın her yerine dağıtılan ve merkezi Almanya'da bulunan Türkçe ve Kürtçe yayın yapan Kürt gazetesi yine Özgür Politika'nın Facebook sayfaları da iki defadır kapatıldı. Facebook'un dünyanın insan hakları ihlallerine karşı çeken ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin direktifleri doğrultusunda Kürtlere ait sayfalara acımasızca saldırması kabul edilebilir mi? Gazete bunun kabul edilmez olduğunu diyorsan sen de sesini çıkar, basın ve ifade özgürlüğü için sen de bir imza at diyerek kampanyasına destek bekliyor. Change.org sitesinde kampanya başlatan Ötekilerin postası, Facebook sayfası da defalarca asılsız nedenlerle kapatılan sayfalar arasında. Sıradaki haberimiz Denizli'den. Muhatapları Denizli Belediye Başkanı ve Denizli Valiliği olan kampanyayı Alperen Öztürk başlatmış. Alperen'in talebi lokallerinin kendilerine geri verilmesi. Alperen diyor ki, Denizli Belediyesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalarda taşınması istenen yer bölgesinin yeni açılacak iş yerlerini ilgilendirdiği, mevcut iş yerler için böyle bir uygulama olmadığı, Mevzuatına göre ruhsatlandırılmış iş yerlerinin lokal olsun, diğer içkili yerler olsun, kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereğince kazanılmış haklarının korunduğu yazılı olarak verilmiştir. Valilikçe yapılan açıklamalarda içki izninin iptalinde mevzuatı uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Denizli Belediye Meclisi'nin belirtmiş olduğu ve valilikçe de asayiş ve güvenlik için onay verdiği içkili yer bölgesi bir süre önce Sayın Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Sayın Valimiz Abdülkadir Demir ile birlikte gezilmişti. Bölgenin ne durumda olduğu konusunda hem valinin hem de belediye başkanlığının yeterince bilgi edindiklerini düşünmekteyiz. Söz konusu bölgenin gerek güvenlik, gerekse sağlık açısından, gerekse amaca uygun hizmet verebilmesi açısından en az 5 yıllık bir süreç gerektirdiği yetkili mercilerce de açıklanmıştır diyerek şu soruları soruyor Alperen. Denizli Belediyesi'nin lokaller konusunda da kazanılmış hakları korunduğu yönünde yazılı beyanatı olmasına rağmen bu bölgeler can güvenliği nedeniyle giremeyeceği bir yere, Asayiş ve güvenlik bakımından onay verilmesi mevzuata uygun mudur? Sağlık koşulları ve hijyen nedeniyle girmeye cesaret edemeyeceğimiz mekruh ve izbe yerlere eşlerimizle gittiğimiz lokallerin taşınmak zorunda bırakılması ne kadar mevzuatta ne kadar insan haklarına uygundur. Bizce belirtilen bölge asayiş, güvenliği, sağlık koşulları yerleşim konusunda uygun bulunmamaktadır. Lokaller ve diğer alkollü içecek satışı ruhsatına sahip olan işletmeler için Denizli'mize yakışacak güzel bir barlar sokağı yapılması veya eski ruhsatlarının bulunduğu bölgede tekrar açılmasını istiyoruz, diyor kendisi. Uygulamalar, alkollü içki içilen yerlere karşı sistematik bir yıldırma politikasının olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor her ne kadar kampanyada buna yer verilmemişse de. Aile Hekimleri Dayanışma Platformu tarafından başlatılan bir kampanya ile devam ediyoruz. Muhatabı Sağlık Bakanlığı olan kampanyanın talebi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin durdurulması. Platform diyor ki, bizler bu ülkenin genel sağlık durumunun düzelmesi ve ihtiyacınız olduğunda sizlere elimizi uzatmak için İşimizi elimizden geldiği ölçüde özveriyle yapmaktayız. Yaptığımız iş aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Her alanda şiddetin karşısında olmakla birlikte biz sağlık çalışanlarının mesleğini icrası nedeniyle şiddete uğraması modern bir toplum için kabul edilemez bir şeydir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce şiddeti önleyecek gerekli ve etkin kanuni düzenlemeleri yapması amacıyla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Umarız bu konuda bir çalışma yapılır ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenmeye çalışılır. Hatırlarsınız, Buğday Derneği tarafından Türk Patent Entitüsü'ne yönelik Monsanto'nun halkı yanıltmasına izin vermeyin talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Sıradaki haberimizde Monsanto ile ilgili yine bu defa Tema Vakfı tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Dünya Gıda Ödülünü Monsanto ve Sincentana'ya verilmemesi ve ödülün geri çekilmesi. Kampanya Dünya Gıda Örgütü Komitesi'nin yönelik başlatılmış tema vakfı kampanyaya Dünya Gıda Ödülünü duydunuz mu diyerek başlıyor ve Dünya Gıda Ödülü gıda konusunda verilen ödüllerin Nobel ödülü olarak biliniyor. 1987'den beri gıdanın kalitesini, miktarını ve bulunurluğunu arttıran çalışmaları yapan kişilere verilen dünyanın bu konudaki en prestijli ödülü ancak bu yıl Ödül genetiği değiştirilmiş organizmalarla, gıdamızla ve geleceğimizle oynayan Monsanto'nun Genel Müdür Yardımcısı ve Teknolojik Araştırmalar Müdürü Robert Fraley'e gidiyor. Üstelik Robert Fraley bu ödülü arıları öldüren tarım ilaçlarını üreten Syngenta firmasında çalışan Mary Dell Chilton ile paylaşacak. Dünya Gıda Ödülü'nün geleceğimizle genetiğimizle oynayan, yerel çeşitçileri yoksullaştırıp yediğimiz gıdalarımızı tekerleştiren bu kişileri onurlandırmasına izin veremeyiz. Biz sesimizi duyurup ödülü engelleyemezsek ödül töreni 17 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nde hem de ertesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek ancak hala vaktimiz var. Biz sağlıklı gıda, sağlıklı topraklardan gelir diyerek yıllardır toprağın mücadelesini verenler olarak gıdaların ve arıların katili ilaçların ödüllendirilmesini ve soframıza leke bulaşmasını istemiyoruz. Monsanto'nun dünyanın dört bir yanına dağıttığı geydoğlu tohumlar, Sincenta'nın arıları öldüren ilaçları, soframızı, yemeğimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Yerli tohumun çeşitliliğini, tarımın sürdürülebilirdiğini, sağlığımızı, gelecek nesillerimizi korumak için bu ödülün geri çekilmesini istiyoruz, diyor Tema Vakfı. Kampanyasını ise Change.org sitesinde bulabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanyayla devam edelim. Kampanyayı başlatan Cuma Özgül'ün talebi ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışanların erken emekliliğinin olması. Cuma diyor ki çalışma hayatında ağır ve tehlikeli işlerde çalışmakta olan işçilerin yıpranma payı olmalı. Özellikle madencilik kapsamında ağır ve çok tehlikeli sınıfta yer alan taş ocağı çalışanlarının bundan yararlanmadığını ve erken emeklilik şartlarının değişmesini bu bağlamda talep ediyoruz diyorlar kendileri. Ve günün son haberi İstanbul'dan. Aslan Gökhan Eğitmen tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı ise hükümet. Kampanyanın talebi ise İstanbul'da ayrıcalıklı asgari ücret uygulamasının yapılması. Aslan diyor ki, 2013 Temmuz zamlarından sonra vasıfsız devlet memuru 1904 lira maaş alıyorsa İstanbul'da ayrıcalıklı asgari ücret uygulaması başlatılmalıdır ve İstanbul'da asgari ücret minimum 1500 lira olmalıdır diyor kendisi. İstanbul'da hayat pahalılığı düşünülünce anlaşılır bir talep olarak görünüyor. Evet bu bayramda da değişim daima sizin olsun. Esen kalın.